5. Namaz vakitleri. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi i şerifinde buyurdular ki: Cebrail aleyhisselam Kâbe kapısı yanında iki gün bana imam oldu. İkimiz fecir doğarken sabah namazını, güneş tepeden ayrılırken öğleyi, her şeyin gölgesi kendi boyu olunca ikindiği,